Radyo. Yeter ki istenen herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Elper Dalkılıç. Ve ben Yelen Polikova. Bugün yine birbirinden değerli konuklarımız var. Öncelikle e, konuklarımızdan bir tanesi koşmaktan hala vazgeçmeyen ve koşuya devam eden Safter Kartoğlu, Safter abimiz. Safter abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Ve de e, diğer konuğumuz da e, ünlü yazar adaylarımızdan Can Gürses. Can hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldiniz. <gülüyor> hoş buldum. Evet stüdyomuz e, koşucular yazarlarla şenlendi, canlandı. Şimdi bu hikayeden önce Elana e, koşular nasıl gidiyor bu arada? Koşular çok güzel geliyor. Ben sabah intervalleri yaptım geldim. Bu hafta sonu Alanya'da 72 kilometre koşacağız. İşte bakalım bir sonraki programda da nasıl geçtiğini anlatarız size. Aslında bugün çok özel bir program çünkü spor sanatla birleşiyor. Çok güzel bir şey. Aslında benim benim için her gün koşu sanatla birleşiyor. Çünkü ben bazen koşarken e, klasik müziği de dinlemeye çok severim. <gülüyor> Ama bugün çok güzel sohbetimiz bizi bekliyor. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi öncelikle şunu da sormak istiyorum. Safter abim. Safter abi, Safter abi e, yaşını bizimle paylaşır mısın lütfen? Ben 92 yaşındayım. Allah sağlık versin maşallah. Ve, e, peki kaç sene oldu abi koşuya başlayalı veya... Hala koşuya. Bu arada tebrik ediyoruz. Hatay'da barış koşusuna katıldınız. Hafta sonu doğru mu? Doğru. Evet. Tebrikler. Ayaklarınıza sağlık. Tahmini kaç sene oldu? Kaç yaşında başladın koşuya? Ben spora anamın karnında başladım. <gülüyor> Çocukluğumda bezden yaptığımız topların peşinden koştuk. Hı <gülüyor> hı. Günler, aylar, yıllar geçiyor. Devrek Gençlik Kulübü'nde oynama, futbol oynama olanağı doğuyor. Devrek küçük bir ilçe, küçük bir futbol alanı var. Önceleri kalenin arkasında top toplayan kişi olarak görünüyorum. Kastamonu Lisesi çıkışlıyım ben. Kırklı yıllar Kastamonu Lisesi'nde de sporla karşılaşıyorum. Öncelikle masa tenisi, voleybol, basketbol, öğrencilik dönemimde ki spor dallarıydı. Çok güzel abi. Yani spor her zaman hayatında ve birçok dalda da. Peki futbolda, kale arkasından sonra? Evet. Devrek Gençlik Kulübü'nün futbolcusuydum. Ondan sonra da kulübün başkanıydım. Futbol takımını ben çalıştırıyordum. Futbol alanının çizgilerini Ben çiziyordum Ve e, Maçı izlemek için Cumhuriyet alanında Karatahtada Duyurma yapıyordum Resimleyerek Ondan sonra da e, Devrek Çarşısını Bir bir dolaşıyordum Maçı İzlemek isteyenlere aldığımız ücreti alıyorduk. Hı hı. Böylece devrekte futbol maçları yapılıyordu. Sanırım bir hakemlik yapmadın değil mi? Futboldu. Evet. Ama, peki futbolda hangi sahada neredeydin abi? Pozisyonu. Ben devrekençlik kulübünün futbol takımının çalıştırıcısıydım. Hı hı. Orta saha oyuncusuydum. Oo. Evet. Ya bu arada futboldan anlamayan bir insan Saftar abiyle şu an ben konuşuyorum. Yani kusuruma bakma ama şey harika. Yani takım sizler sayesinde bayağı bir ilerlemiş abi. O zamanlar toprak alan vardı. Hı hı. Biz devrek olarak lig maçlarına katılırdık. Hı hı. Lig maçlarını tümüyle Karabük'te, Zonguldak'ta yapardık. Hı hı. Ben devrek gençlik kulübünün bölgede en tanınan futbolcusuydum. Ve ben e, futbolu çok temiz oynayan bir futbolcusuydum. Hı hı. Aslında şimdi e, bir albüme bakıyoruz. Çok güzel kareler var. Peki koşu yarışlarına ne zaman katılmaya başladınız? Evet. Ben e, bir fut, kürsü, fut, fut, futbolu futbolu e, 30 yaşında bıraktım. E, 30 yaşını izleyen Yıllar geldi geçti, 50 yaşına geldiğimde İstanbul Hürriyet Gazetesi'nin Dedeler Yarışı'na katılmaya başladım. Ben her yıl Hürriyet'in bu Dedeler Yarışı'na katıldım. Her yılda bu yarışta... E, İlk onun içerisinde yer aldım. Bu yarışlardan birisinde yaş diliminde üçüncü oldum. Birisinde de birinci oldum. Ödül töreni yapılıyor. Armağanlar bize veriliyor. Ben ödül töreninden, kürsüden indiğimde Karşımda bir arkadaş görüyorum. Sizi diyor kulübümüzde görmek istiyoruz. Ben de bu kulübün bir üyesi oldum. İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü. Yıl 50 yaşında olunca ne oluyor? Evet, 27-77. Eğer 27, 27. yani, sen bankacısın, evet, rakamını <gülüyor> anlayabiliyorsun. 47-77 oluyor. <gülüyor> evet. Ee, o zaman e, İstanbul koşularından ilk önce halk koşusunu koştum. Onu izleyen yılda 20 kilometrelik bir yarış vardı, onu koştum. Onu izleyen yılda da Maratona yöneldim. Her yıl maratona katıldım. Koştum. Çok çok başarılı oldum. Peki Zafter abi hemen şunu sormak istiyorum. Ee, bu süreçte tabi İstanbul'da o kadar çok fazla mesafeler yol aldın ki İstanbul'un değişen yüzünü de aslında gördün. Farklı farklı noktalarda. O zamandan bu zamana İstanbul sence nasıl? O zaman sanırım koşulacak veya koşulara evet. daha çok saygı vardı belki de. O zamanlar maratona katılım çok düşüktü. Hı hı. Çok çok düşüktü. Yani 100, 200, 300 kişiler hı hı. giderek bu maratona katılımı yükseltmek amacıyla hava Harba Kulu öğrencilerini bile koşturdular. Hı hı. O zamanlar e, biz maraton koşusunu e, sürdürürken halkımızdan bir destek görmüyorduk. Hatta bize küf edenlerle karşılaşıyor karşılaşıyoruz. E, bu hala devam ediyor. Hala devam ediyor inan. Evet. Yani kaçıncı yüzyıldayız ve hala e, koşu anlamında neden araçlarımızla gidemiyoruz diye e, çevreden evet. çok fazla eleştiri alıyoruz. Evet. Bu ne yazık ki bizim bizim ülkemizde böyle bir hal almış. Bu arada 5 kıtada koştum doğru mu abi? Evet. E, şimdi ben İstanbul maratonuna e, her yıl koşuyordum ama katılımın azlığından ötürü ben pek bir haz duymuyordum hı hı. o nedenle yurt dışı maratonlarına yöneldim ilk maratonum 1995 yılında İsveç'te Stockholm maratonu oldu bu maratona gittiğimizde ishale yakalandım. Eyvah. Maraton öncesi ishale yakalandım. Hiçbir şey yiyip içemedim. Yalnız e, ağzımda su geçti o hı hı. kadar. Maratonun başlayacağı gecede ben bu haldeydim. O gece geçti hı hı. sabahında. ...benim bu madem ki ilk maratonum... ...ne olursa olsun... ...ben bu maratonu... ...koşmak istiyorum dedim... ...orada yaşayan... ...bir hemşehrimiz vardı... ...onunla birlikte... ...koşunun çıkış yerine... ...ulaştık... Oldukça kalabalıktır tabii İstanbul'dan evet, sonra... Evet. ...yani farklı bir dünya... Ben... ...start verildi... ...koşmaya başladım... ...ben dedim... Bu maratonu mutlaka bitiririm. Ee, kentte iki tur yapılıyordu maratonu için. Çok çok izleyenler vardı. Tabii herkes alkışlıyor. yok. Evet, yani İstanbul'dakinden farklı izleyenler olarak. İzleyenler vardı. Şey, izleyenlerden çokları ellerinde hazırladıkları Portakal dilimi, çikolata, limon, bu onları uzatıyorlardı. Ben almak istemiştim de başaramamıştım. Ama bayan benim ardımdan koştu bana vereceğini yetiştirdi. Hı hı. Evet, çok başarılı bir yarış çıkardım orada. Şimdi ben bakıyorum ki roteriden maratonu 1997, 70 yaşındaydınız ve 3.30 koştuğunuzu doğru hesapladım değil mi? Evet hatta 3.30 değil 3.28 34. Ya inanılmaz bir şey. Ee, ee, yarım maratonu geçişi 1.41, e, ikinci yarı 1.48. Rotterdam mı? Evet Rotterdam maratonu. Aynen bu arada sevgili dinleyicilerimiz e, Safter abi müthiş bir albüm getirdi. Artık hep dijital ortama alışmışız ama e, çok güzel spiralli bir defterde sonuçları ve fotoğraflarıyla birlikte biz de şu an bunu karıştırıyoruz. Ve 3, 28, 34 gösteriyor Elana. İnanılmaz bir e, derece. Roterden Maraton'un çıkışı sırasında kar yağıyordu. Ooh. Oldukça soğuktu. Ama Roterden Maraton'un parkuru dünyanın en düz, en kolay parkuru. Baraj derecesini aşmak isteyenler bu maratonu koşuyorlar önce. Evet şimdiden aslında, bir tavsiye. Aslında kolay demeyelim çünkü 42 kilometre 195 metre koşmak da vay mücadele bir Kesinlikle. Bu, bu, bu, bu arada ben Boston maratonunu koşmak istemiştim. Boston Maratonu'nda baraj derecesi uygulanıyordu. O zaman benim yaş dilimime göre ben 5 saatini içinde bitirmeliydim maratonu. E, o yıl beş saatin üzerinde, birkaç dakika üzerinde e, derecem vardı, e, kaydolamadım. İkinci yıl zürh maratonunu koşmuştum, e, orada beş saatin altında koşmuştum, o nedenle o maratona kaydoldum. Amerika'ya oğlumla birlikte gittik. Onun bir öğretim üyesi arkadaşı vardı. O Hı -hı. hani kaldık. Makarna partisi düzenleniyordu. Hı -hı. Ama üniversite ...bir üniversite bu maratona toplu olarak giriyordu. Makarna Partisi'ni de üniversitede spor salonunda yapıyorlardı. Oğlumla birlikte Makarna Partisi'ne katıldık. Üniversitenin rektörü karısıyla birlikte bizim masamıza geldi hoş geldiniz dedi <Gülüyor> bu arada beni tanıttı ben ayağa kalktım selamladım topluluğu her yıl koşan bir maraton koşan bir atlet varmış o da masamıza geldi onunla da tanıştık ve Boston Maratonunu olağanüstü güzellikte koşarak hani bitirdim. Harika. E bu arada dinleyicilerimiz Boston Maratonu gerçekten yaş grubuna göre belli sürelerde yaşınıza göre koşup ona göre kaydolmanız gereken ve de diğer taraftan da kayıtlar da kapanıyor. O da ayrı bir maraton aslında. Oraya gitmek, işte jetlag uğraşmak, Amerika'da olmak, koşmak farklı bir coğrafya. Bu arada bir parça dinleyelim mi? Can anons etmek ister misin parçayı? Ve sonra da hikayesine de geçeceğiz. Tamam önce dinleyelim sonra anlatayım. Aynen öyle. O zaman hatırla sevgili. Thank you. Bizden sonra mikrofon canda mı yoksa Zafter abi de mi olacak? Hatırla sevgili anneannemin en sevdiği şarkıydı değil mi dedeciğim? Evet. evet. Ee, biz İstanbul'da Bakırköy'de oturuyoruz. Haftanın son günlerinde cumartesi pazar günlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde klasik Türk müziği konserleri yapılıyordu. Biz e, her hafta e, eşimle birlikte bu konserleri izlemeye giderdik. Oradan çıktıktan sonra da İstiklal Caddesi'nin e, başında bulunan e, Sütüş'e uğrardık. Eşim sevdiği kazan dibini yerdi. Ben de Kastamon'da alıştığım su muhallebisini yerdim. Her hafta sonu böyle geçerdi eşimle birlikte. O hatta kimi şarkıları mırıldanarak da söylerdi. Ben pek söyleyemezdim. Benim söylediğim şiir ee, anneannemin e, son yıllarında e, çok çok zeki bir kadın olmasına rağmen Alzheimer'la e, mücadele etti. Fakat o e, hastalığında bile unutamadığı, asla unutmadığı e, şeyler oldu. Bunlardan biri de bu çok sevdiği hatırla sevgili şarkısıydı. Son günlerinde bile... Ee, o e, güzelim incecik ipek sesiyle e, bu şarkıyı söylerdi benim e, bu benim için en güzel günlerimizin e, şarkısı e, bir yerde ve e, sanırım benim Türk sanat müziğini bu kadar sevmem bu kadar etkilenmemde e, anneannem çok büyük e, sebeptir ee, tıpkı e, şiirle olan ilişkiminde dedemin e, şiirle olan ilişkisinden e, bunca etkilendiği gibi. Ailenizde hem spor hem de o kadar sanat, sevgi, yetenek var. Ne güzel bir şey hakikaten. Ama siz koşmuyorsunuz, dans ediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada, bu arada şunu belirtmek istiyorum. Ben Zonguldak'ta, Zonguldak Devlet Hastanesi'nde hasta kabul memur olarak çalışıyordum. Eşim Cahide, İstanbul'da Şişli Hemşirili Barant Okulu'nu bitirmiş, Zonguldak Devlet Hastanesi'ne atanmış. Geldi, kısa sürede onunla bir dostluk kurduk. Ben ilerleyen günlerde varlık yayınlarından 1949 Yeni Şiirler adlı kitapta yer alan şiirlerden birisini ezberledim. Kenan Harun'un bir şiiri Karım olmalısın güzel adını taşıyor. Ben bu şiiri ezberledim. Cahide'nin çalıştığım odanın önünden geçip gittiğini duyduğum bir günün akşam saatleriydi. Odama geldi, o ayakta, ben ayakta, tam da ortam uygun, hadis after, Evlenme önerisinde bulun dedim kendime. Evet. Ve Karım olmalısın Güzeli Karım olmalısın Cahide diyerek e, Okudum. Karım olmalısın Cahide Yaşamalısın benimle aynı Hayatı Kavak yelleri halinde esmelisin Başımdan Bir şarkı gibi içime dolmalısın diye başlayan bir şiir. Evet bu şiirle ilerleyen günlerde birleşmemiz gerçek oldu. Bu arada eşimin değişik hastalıkları vardı. İstanbul'da bir yıldı çok kar yağdı çok çok kar yağdı biz de rahatsızlandık ben de eşim de Taksim Devlet Hastanesinde damadımızın servisinde yattık ben kısa sürede iyileştim ama eşim Kısa sürede iyileşemedi. Bir ayın sonunda günlük güneşlik bir günde 29 e, Ocak Ocak gününde günlük güneşlik bir günde o gün e, taburcu oldu. Kızım Can annesini bir aracı aldı. Dostlardan kimileri de Onunla oldu. Bakırköy'e geldiler. Bakırköy'deki dairemizi eşimizin durumuna göre yeniden düzenlemiştik. Bir yabancı bakıcıyı da görevlendirmiştik. Bakırköy'e geldiklerinde bir koltuk çıkardık. ...koltuğa oturttuk... ...eve... ...aldık... ...salonda bir süre... ...konuşuldu... ...yardımcı olanlara teşekkürlerim de etti hatta. ...ondan sonra da... ...yatağına yatırdık... ...üzerinden... ...çok zaman geçmedi bir çırpınma geldi ama her şeyi bir iki saniyede sona erdi sonsuzluğa göç verdi onun ardından hep beni anneme götür beni Çanakkale'ye götür derdi. Ben de orada gömülmesini doğru buldum. Orada sonsuzluğa uğurladık. Şi'nin gümütün başındaki taşta onun Söyle diye kimindi bir şiir vardı. Zonguldak'taki evimizin yatak odasında komedinin üzerindeki aynada kendi el yazısıyla yazdığı bir şiir. Onu gümüşün başındaki Taşta o yazı biçimiyle aldık. Aslında inanılmaz bir aşk hikayesi. Ben, ben ölünce ağlamanı istemem. Beni en beğendiğin halimle hatırla. Uzak bir yerde çalıştığımı düşün. Hayatta olduğuma inan. Diyen bir şiir bu. Aslında diyorlar ya gerçek aşk ölmüyor ve sürekli var oluyor. Ve o insanı o kadar sevdikten sonra senden uzak olsa da onu görmez senden sürekli onu sevgi hatırlıyor Ö olacaksın. Ö Ö Ölümünün ikinci yılında Çanakkale'ye yalnız başıma Gömütli'ye dek koşarak gitmiştim. Onu izleyen yıllarda dost koşucularla birlikte olduk. Ve her yıl 14 Mart ya da onu izleyen günlerde dostlarımızla birlikte koşarak gömütüne ulaştık. Ben her koşusunun sonunda Hazırladığım bir mektubu okuyordum kendisine. Ve son zamanlarda da, Gümütü'nün başında, Onun sevdiği şiirleri ben okudum. Onun sevdiği şarkıları, Türküleri dostlarımız okudular. Böylece, Cahide'yi anmayı, Şiirsel nitelikte sürdürüyoruz. Peki bu e, e, koşu cayde kartolu evet. yarım maraton olarak çalışıyor, evet, doğru mu? Evet, evet, evet. Her bu 2005 yılından itibaren sanırım evet. başladın evet. abi ve her sene e, evet. kişi yanındaki evet. kişiler artarak devam ediyor evet. ve. E, evet. mezarına, kabrine ziyarete bulunuyorsunuz. can e, sen hiç katıldın mı böyle bir tabii etkiliğe? Ki, tabii ki. Sen de oradaydın. Hı hı. Peki Zafter e, abi senin için söz büyücüm yazar diyor, doğru mu? <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> ve, e, senin de kitapların var. Bunlardan da ben bahsetmeni isterim ve e, oldukça iyi yorumlar alan kitaplar. Ee, üç romanım yayınlandı şimdiye dek. Üç de çocuk romanım. Ee, birincisi en güzel günlerini demek bensiz yaşadım. İkincisi kırık beyaz. Üçüncüsü ölüyordum geçerken uğradım. Ee, şu an hepsinden bahsetmem ee, bu e, süre içinde zor. Ancak e, vaktiyle buraya gelip anlatmışlığım da var. Ee, benim herhalde bir e, bu var olan söz hakkımı e, dedemin e, bendeki e, edebiyat anlamında etkisi e, üzerine kullanmak isterim. E, dedem e, evvela bana ilk e, defterimi hediye eden kişiydi dedem. Ben okuldayken daha yazmayı öğrenir öğrenmez. Peki ilk sayfasında bir şiir var mıydı bu defterde? Yoksa ee, boş mu defter? Dedem hep e, hem armağan ettiği e, kitaplara hem defterlere ne alırsa alsın önüne o e, muhteşem el yazısıyla e, aldığı kişiye e, güzel bir hitapta bulunur. O defterde de e, bana e, yazmamı... Ee, dileyen e, Çok güzel bir not vardı ee, Bu benim ilk e, Şiirlerimi yazdığım Defter oldu Daha işte 8-9 yaşındayken ee, Ben de e, Sanırım o defterin Gönül borcunu e, Ödemek arzusuyla e, Her romanımı ...tamamladığımda... ...daha o roman kitap haline gelmeden... ...çıktılarını alıp... ...ilk dedeme okuturum... <gülüyor> ...dedem benim her zaman ilk... E, ...okurum... ...en sadık okurum... İyi ki... E, Çok şanslısın... Öyleyim... <gülüyor> ...çok büyük bir e, zenginlik... ...evimdeki bütün e, kitaplar... ...dedemin vaktiyle... ...işte her kitabın o ilk baskıları... ...aldığı... E, hepsine tarih atar, imzalar. E, sanırım ben hep e, şunu söylerim. Romanda yazsam benim edebiyatımın özü şiir. E, en beslendiğim, en e, kökümün ait olduğunu hissettiğim yer şiir. Ve bunda herhalde daha çocuk yaşımda etrafımda ee, şiirler okuyan Şiirler söyleyen Bu kadar güzel şiir okuyup Şiir söyleyen e, Dedemin e, oluşudur Elbette annemin Babamın yazan çizen insanlar olması da e, Evin her tarafı Kitapların hakimiyetinde Kitapların kuşattığı bir evde yaşamak Zaten e, Böyle bir büyülenmişliğe e, Sebep ama e, Bir dedenin e, Böylesi etkileyici bir şekilde şiirler okuması daha biz çocukken bize Tevfik Fikret'in o çok sevdiği sözünü yinelemesi hak bellediğin yolda yalnız gideceksin demesiyle oluşan bir sadece sanatçı kişilik değil aynı zamanda da bir yaşam anlayışı ve duruşu vermiş oldu dedem bu güzel varlığıyla Zafter abi iyi ki varsın peki Zafter abi bir şey okumak istiyor gibime geliyor şu an şu elimdeki defter kitap fiilçti hı hı. evet ben böyle bir fiilçti Iyi düzenlemeyi bugün gördüm. Aldığım kitapları adını, yazarını, ederini de yazmışım buraya. Ondan sonra e, defterin başına da e, şunları yazmışım. İyi kitaplar başarıya doğru uzatılmış birer köprüdür. Kitap paketi şeker kutusundan daha yararlı, faydası daha devamlıdır. Bir memleketin medeniyet seviyesi neşriyatının sayısı, sayısı ve kalitesi ile ölçülür. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz yetişen fidana benzer, güneşin girdiği evde hastalık kitabın girdiği evde bilgisizlik barınamaz. Bu özdeğişleri yazmışım. Ondan sonra da kalemini salık abi. Geri gelmeyen kitaplar başlıklı Peyam'ın Peyami Sefa'nın yazısını koymuşum. Peki geri gelmeyen senin de ödünç verdiğin ama gelmeyen kitaplar da var mı o listede? Olmazlar mı? <gülüyor> evet. Ee, ben e, ödünç kitap vermem çünkü ben kitaplığımı dostlarından ödünç aldım kitaplarla kurdum demiş. Evet. Ondan sonra bir karikatür ev sahibi. Konuğuna kit, boş kitap raflarında bir kitabı göstermiş. Bu benim dostlarıma ödünç verip de geri alamadığım kitapların fiilistidir <gülüyor> demiş. Evet. Peki bir parça daha dinleyelim mi Can? Anons etmek ister misin? Evet. Bunu dedem seçti. Eski dostlar gene anneannemin çokça e, söylediği, içli içli söylemeyi çok sevdiği. Cahide eski dostlar anons edilir edilmez hemen telefonla arkadaşlarına bir tık gönderirdi. Ne söylesen sen haklısın Aylar var ki görüşmedik Bir köşede oturup da Bir kademi bölüşmedik Kim ayırdı bizi bizde? Kadere dur diye ayırdı bizi bizden kadere dû diemeydi ne yazık ki o günleri değerini bilemedik ne yazık ki o sev Dost Düşman Olmaz Deyip De Sitem Etme Ayrılığın Yükünü Yalnız Bana Yükleme Eski Dost Düşman Olmaz Deyip De Sitem Etme Ayrılığın Suçunu Yalnız Bana Yükleme Ne Zaman Gelirsen Gel Başıma Taç Olsun Sen Benim Eski Değil Eskimeyen dostumsun Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun Yan kurumuş bir gül olsa da kim ayırdı bizi bizden kader etti diyebildik. Kim ayırdı bizi bizden kader etti diyebildik. Ne yazık. Aftar abi. Parça seçim için de çok teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Yanında torunun Can Gürzes ve muhteşem yazıları, kitapları var. Daha da yeni yeni projeler, kitaplar çıkartacak. Ve sizlerin sayesinde müthiş bir armağanınız var kendisine. Bir kitaplığın içinde büyümüş zaten. Ve kalemi nasıl sence? Ben de Can Piş diye sesleniriz kendisine. Küçük bir araya gireyim çünkü çocukken de uyuyamıyorum ve beni uyutmaya çalışırlarken Can Piş Piş Piş Can Piş Piş Piş diye diye Can Piş olmuştur. Tabi bu aile arasındaki isim. <gülüyor> evet şu an sırlar mı açıklanıyor Sabder abi? Olsun dedem öyle desin. Hı -hı. Daha çocukluk dönemlerinde Can oyunlar düzenlerdi. Tiyatro. Senaryolarını yazardı. Ve bu oyunları torunum Ilgın, oğlum Ümit, rol alırlardı. Hatta bir kezinde apartmanın arka tarafında sanki bir e, tiyatro alanı varmış gibi hazırladıkları e, oyunları biletle dağıtarak yanımızdaki komşulara e, izlettirirlerdi. Altın kelebeklerdi onun adı. Annemden bahsediyor Hı. şu an. Evet. evet. Ondan sonra? Ee, annem daha sonra e, reklam yazarlığı e, yapmaya başladı. E, i̇lerleyen yıllarda da hikaye kitapları yayınlandı. E, en son da e, dedemin hayat hikayesini anlattığı Safdar adlı e, kitap e, kitabı yazdı böylece yaşayan bir sanat eseri dediği dedemi de hem bilenlere bilmeyen yönlerini hem de bilmeyenlere o çokça parıltılı hikayesini anlatmış oldu Sanırım bir sene sürmüş bu kitabı yazmak, doğru mu? Yani evet, uzun, safter abiler, röportajcılar. Evet. Peki bu kitabı nereden bulabilir dinleyicilerimiz? Bizler nasıl ulaşabiliriz bu kitaba? Ee, i̇nternet üzerinden sadece satışı Hı -hı. gerçekleşiyor. Safter, Can Kart olduğu Hı -hı. yazıldığında sahaf standında satılıyor. Hı -hı. Böyle. Aslında böyle kitaplar çok lazım. Hele de bu günlerde. Çünkü görüyorsunuz siz de çocuklar spor yapmak istemiyorlar. Bir şey okumak istemiyorlar. Bütün günle bilgisayarda ya da tablette geçiyor maalesef. Evet. Böyle kitapları okuyarak en azı ne güzel hikayeler var ki görsünler ve yapsınlar. Çünkü evet. yeter ki istek, ya hakikaten her şey oluyor. Hem spor hem sanat hem edebiyat her şey bir arada. Safdar abi peki... Sizin günlük nasıl geçiyor? Her gün antrenman yapıyor musunuz? Ben pazartesi günü dışında haftanın öteki günlerinde koşuyorum. Sabahın saat beşlerinde koşmaya çıkıyorum. Bir maraton koşacaksam New York Maratonu'ndan gönderilen maraton çalışma izlencelerinden birisinin uygulayarak maratona hazırlanıyorum. Beş aylık bir çalışma izlencesi bu. Ben e, bu izlencelerden birisini e, seçerek Koşmalarımı, hazırlıklarımı e, yapıyorum. Böylece e, maratonlara kesinlikle e, hazırlanarak giriyorum. Ve sevgili dinleyicilerimiz 92 yaşında Safter abi bunları söylüyor ve vakit yok diyenler için de aslında çok önemliyiz. Uykudan biraz feragat edip ve diğer taraftan da hani en son ne zaman koştum diye hatırlamayanlara aslında bu mesaj gelsin. Aslında burada çok önemli bir mesaj var. Ee, şimdi koşu aslında moda oluyor. Herkes koşuyor hazırlık yapmadan. Her şey maraton yarı maratona ultra maratona katılıyor insanlar. Bu yapıyor ben de yapacağım diye. Burada aslında çok önemli bir not var maratona ya herhangi bir yarışa hazırlamak için belli bir süreç tanımak lazım vücuda ve bu şekilde e, dinlenme doğru antrenman doğru hazırlık ve o zaman sizde 90 yaşına ve daha da üzere koşabilirsiniz aslında hepimiz hayali bu değil mi? Kesinlikle mümkün yani istemek önemli vazgeçmemek elbette ki evet. Safter abi gibi evet. ee, ben e, sabahın Beşlerinde koşmaya çıkıyorum. Akşamın sekizlerinde de yatıyorum. Çok güzel. <gülüyor> Aslında doğal olarak bu çok doğru bir şey tabii ki bu hayatta uygulamak evet. zor. Evet. Ama yani doğa uya, uyduğu zaman sen uyuyacaksın. Evet. Uyandığı zaman uyanacaksın. Saat beşte lavaboda öncelikle sakal tıraşı oluyorum. Yani bunu aksattığım olmamıştır hiç. Yani koşuya tıraş olduktan sonra çıkıyorsun ha doğru mu? <gülüyor> evet harika. Evet. Evet hazırlanıyorum, koşuyorum öyle. Ya bu spora verilence nasıl bir nasıl bir önem? Yani gözü kapalı şekilde çıkan bizler yani genel olarak söylüyorum ve sen tıraşını olarak Dışarı çıkıyorsun ve koşuyorsun. Sen... Ve sonra da gazeteni alıyorsun. Koşarak, gazeteni Sen beşte çıkmıyorsun bir kere Altyazı. Onu bir gerçeke. Yani bizim evet, evet. ortak noktamız var. Biz de pazartesi günü hep koşudan tatil yaparız. Peki beslenme ilgili nasıl besleniyorsunuz? Beslenme nasıl besleniyorsunuz? Var mı en sevdiğiniz gıda? Ne tavsiye yani, edebilirsiniz? Yani ben e, e, beslenmede nasıl gıda alıyorsak onu olduğu gibi sürdürüyoruz. Onun üzerine yalnız e, makarnaya yoğunluk veriyoruz. Ben e, makarnayı üzüm kompostosuyla e, yiyorum. E, bunun dışında e, hani güce güç katacak herhangi bir madde kullanmıyorum. Bu arada hemen söyleyeyim. Börek ve Kapuska. En sevdiğin yemekler doğru mu? Evet. <gülüyor> ben yurt dışına maraton koşmaya giderken yanıma makarna da alıyorum. Kavrulmuş da alıyorum. Çekirdeksiz üzüm de alıyorum. Mutfağın seninle beraber Ve geliyor. gittiğim yerlerde makarna arıyorum, bulamıyorum. O nedenle <gülüyor> öyle hazırlıklı gidiyorum. Harika. Peki bu... E aslında bu yaşta, yaştan hiç bahsetmek istemiyorum ama yine de biz çünkü çok tecrübeli koşucular diyoruz. Bu yaşta bu kadar enerjik spora, sporu seven, idiyati seven ve hala yarışlara katılan bir insan olarak gençlere ne tavsiye edebilirsiniz belki koşulara yeni başlayanlara? Sırrınız ne? Evet, ben. koşacak olanlara düzenli bir yaşantılarının olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru dürüst hazırlık yapmadan koşmak başarısızlığı getirir. Bir İstanbul Avrasya Maratonunda koşuyorduk. Barbaros Bulvarından inerken arkamızdan gelen bir ses işitiyorduk. Kaçılın, kaçılın diye sesleniyordu. Yol veriyorduk ona. Biz koşumuzu bildiğimiz gibi sürdürüyorduk. Emirgen'a e doğru. Mhm. Emirgene doğru giderken kaçılın kaçılın diyen e, daha gideceği yer var ama gidemiyor. Gidemiyor e, evet. Gide, gidemiyor. Ve sabırsız. Ki, ki, kireç burnu nerede diye soruyor bize biz dönerken. Yabara <gülüyor> evet. çarpmıştır kesin. Peki şunu sormak istiyorum. Can evet. e, sana nasıl ulaşabilir? Dinleyicilerimiz veya biz sesini duyduk ama neler yazıyor veya e, sosyal medyada nasıl takip ederiz? Sosyal medyada e, varım sanırım adımı yazınca çıkabilir Can Gürses. Ayrıntı yayınlarında son e, romanım. Hı hı. E, bir şekilde artık e, ulaşılabiliyor e, sosyal medyadan. E, Harika. Saftar ab, bu arada dinleyicilerimiz Saftar Kartalı ve torunu Cangürses ses bugünkü konumuzdu ve diğer taraftan elbette ki Saftar abi bu kadar kısa bir zamanda yaşadıklarını dinlemek duymak. Elbette ki bizler için yetersiz ve sizler için de tabii ki internet üzerinden ve bu kitabı okumak lazım bu kesinlikle evet. Saftar abi yaşamak için görmek için Saftar abinin şiirleriyle birlikte ve 92 yaşa kendisi ve hala sabah erkenden kalkıp tıraşın olup koşuya devam ediyor vakit yok diyenler için bence çok önemli mesajlardan bir tanesi ve torunu da çok güzel armağan vermiş ve devam ediyor torunu yazmaya devam ediyor müthiş eserler çıkarmaya başlıyor. Safter abi, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Nice güzel koşular her, diliyoruz. Her koşu sonunda e, kürsüden inmeden önce e, gençlere öğüt niteliğinde e, şiirler okuyorum. Onu o, o şiirlerden biriyle son verelim. Lütfen. O zaman. Evet. Evet. Şimdi Begrat Ormanı'nda Koşumuzu tamamlıyoruz. Ondan sonra yaş, yaş dilimlerinde ödüller veriliyor. Ben de ödülümü aldıktan sonra genç arkadaşlarıma kulaklarına küpe olmasını dilediğim Casik Tarancı'nın bir şiirini okuyorum. İçimi titreten bir sestir her gün. Saat her çalışında tekrar eder. ''Ne yaptın tarlana? Nerede hasadın? Elin boş mu gireceksin geceye? Bir düşünsen yarıyı buldu ömrün. Gençlik böyledir işte. Gelir gider ve kırılır sonra kolun kanadın. Koşarsın pencereden pencereye. ''Ah o kadrini bilmediğim günler.'' Koklamadan attığım gül demeti, Suyunu sebil ettiğim o çeşme, Eserken, yelken açmadığım rüzgar, Gel gör ki sular batıya meyleder, Ağaçta bülbülün sesi değişti, Gölgeler yerleşiyor pencereme, Çağınız başlıyor, ey hatıralar, Abiciğim ağzına sağlık çok Müthiş. teşekkür ediyoruz ee, çok fazla ben yorum yapamıyorum artık tüylerim diken diken de oldu ee, hepinizin yüreğine sağlık Siz ağzına sağlık ayaklarına sağlık ve kalemine sağlık diyorum ee, ben Alper Dalkırç. İyi ki geldiniz iyi ki varsınız ve hep var olun çok teşekkürler. Çok Sağlar. teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.